Halbuki Cenab-ı Peygamber'in yetim olmasında büyük esrar ilahi vardır. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri daha annesinin karnındayken Cenab-ı Peygamber pederi olan Hz Abdullah'ın ruhunu kabzeyledi. Sonra dünyaya taşı buyurdular. Bir müddet sonra da altı yaşındaydı. Hz Amine'yi kaybetti. Peygamber anadan babadan kür yetim kaldı. Bunun sırrı idi. Melekler sordun bulun Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi, Habibim, Mahbubum, Muhammedim dedin. Anadan babadan kül yetim bıraktın. Hem babadan yetim hem ağadan öksür oldu. Bundaki sırrı nedir dediler Cenab-ı Hak ki eziyet cefa gördüğü vakitte anası babası sağ olsaydı onlara seslenecekti. Onları aldım ki bana seslensin dedi ya cenab Allah, Hak Celle ve tekad Hazretleri. Perde olmasınlar onlar onun için.